Der. Selam Risto. Nasılsınız? Vallahi ben iyiyim. Çok şükür. Ben de fena değilim. Umarım siz de iyisinizdir. <gülüyor> <gülüyor> Anneye babaya selamlar. Bir Jeep odada hoşlanmaz. <gülüyor> İlk bakışı yok. Oğlum mikrofondan çok uzaklaştın. Böyle bence duyuluyorum buraya. Böyle. Bence ters yat. Ya ama çok rahattım oğlum şu an. <gülüyor> öbür türlü de rahat olursun. <gülüyor> <gülüyor> ah. Jeep 38 g 38 olmadık maalesef ama... 15 falan o zaman. Evet, evet oralarda <gülüyor> bir yerdeyiz. E nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Valla sıcak ya. Valla çok sıcak ya. Sıcak. Dünya kupası, bilmem ne, hava sıcak. Bütün gün evde böyle bunalıp ya da işte dışarı çıkıp bunalıp... ...ondan sonra gece eve gelip, çizgi roman çevirip... ...Dünya kupası maçlarını izleyip falan öyle geçiriyorum yani. Evet, favorin kim? Favori değil, yani favor denmez ona. Ne denir? Çünkü... Favorim falan yok. Almanya. Yani, <gülüyor> her zaman Almanya. Only Almanya diyorsun. Aynen öyle. Almanya alır acı. Almanya ile Hollanda final oynar diyor Tabii daha önce hı e Daha önce karşılaşma ihtimalleri var mı? Var. Okay. <gülüyor> Neyse. Ee, evet. Bugünkü konu başlığımız nedir? Bugünkü konu başlığımız şu e, internet aleminde... Dolu, dolanıp duran hani DC'nin işte dolanıp duran e, 7 filmlik e, programı. Evet. Hani kesinleşmedi tabi yani böyle bir resmi açıklama henüz yok. Evet. Ama e, yani, dayımız Kevin Smith evet, doğru dedi. Kevin Smith doğrulamış ama tabii ki hani Kevin Smith'in doğrulamasıyla <gülüyor> olacak iş değil o yani. Evet. O yüzden doğrulayanlar hani şu an hiç çok sıkimde değil. DC resmi bir açıklama yapmadı sürece çok resmiyet kazanmış değil yani ama. Gerçi beni heyecanlandıran bir liste yani. yani. Gerçi onların açıklaması da e, yani çok da e, şey değil bence çünkü uzun bir plan, 2018'e kadar gidiyor ve e, ne kadar büyük bütçeli, yani büyük bütçeli olduklarını tahmin ettiğimiz için de e, ertelenme, kaydırılma, hani ilk üç filmin kötü gitmesinden sonra işte iptal edilme ihtimalleri çok yüksek olan filmler bence. Evet o zaman önce baştan ben bir şu listeyi sıralayayım. Hadi bakalım. E, Mayıs 2016 için Batman vs Superman Dawn of Justice var. Yes. Temmuz 2016'ya Shazam demişler. Yes. E, yeni yıl 2016'ya daha doğrusu Christmas 2016'ya Sandman'denmiş. Mayıs 2017 Justice League, Temmuz 2017 Wonder Woman, Christmas 2017 Flash and Green Lantern Team-Up denmiş ki bu içlerinde en ilginci bence. Mayıs 2018'e de Man of Steel 2 demişler, öylesi de böyle. Ondan sonra e, bu, bu listenin üzerine ayrıca şeyde, e, şey dedikoduları da var, işte e, Flash Green Lantern filminde Green Lantern'ı... Ryan Reynolds oynamayacak kesinlikle muhabbeti var ki bu Justice League'de de görmeyeceğimiz anlamına geliyor doğal olarak. Ya da daha saçma Justice League'de göreceğiz ama Flash Green Lantern'da <gülüyor> görmeyeceğiz o daha saçma olur yani. Ama liste bu yani. Yani zaten e, hani Flash'la e, Green Lantern arasındaki o hani çizgi romanlarda da olan dinamik Hal Jordan e, ve şey, Barry Allen dinamik. Evet. Dolayısıyla oraya gidip de John Stewart Green Lantern'ı koyarlarsa bizim açımızdan biraz saçma olur. Evet ama yani Justice League'de John Stewart kullanmayı planlıyorlarsa öyle bir şey yapacaklar demektir yani. Evet çok tamam, acayip... Yani tabii şeyi bilmiyoruz hala. Hani... Yani evet lise doğrulanmış değil Warner Bros. tarafından ve tabii ki doğrulanmadığı için de çok spekülasyon yapılabilir. Biz de spekülasyon yapacağız zaten. Evet. Yani. <gülüyor> Götümüzden atacağız yani. Yani şimdi e, Batman vs. Superman'de ki Superman'in kadrosu az çok belli oldu zaten. Evet. Yani şeyi biliyoruz. E, Aquaman'in de filmde olacağını biliyoruz. Wonder Woman'ın da filmde olacağını Cyborg biliyoruz. Cyborg'un da filmde olacağını biliyoruz. Neden Batman vs. Superman yapıyorlar da... Yani Batman vs. Superman yapıyorlar aslında. O yüzden Dawn of Justice Aynen. adını eklediler. Yani bir Justice League prekulu çekiyorlar. Aynen. Yani çünkü kadro eğer buysa ki bilmediğimiz e, henüz açıklanmamış en az bir karakter daha olacağı söyleniyor. Onu çok merak ediyorum açıkçası. Şeyler de belli oldu. Hani Jesse Eisenberg Lex Luthor olarak var filmde. Var. Bu da belli oldu. Bu arada e, orada bir şey detay daha. Jesse Eisenberg saçlı olacakmış. Evet, evet. Geçenlerde ben de öyle bir şey okudum. Hatta işte kel bir fotoğrafını koyup kel olmayacak. İşte saçları olacak falan filan gelmiş. Evet. Hatta böyle şey hani hafif uzun saçtı. E, Kumrala çalan işte e, sarışın bir saçı olacağı söyleniyor. Hatta hani aslında ya, büyük ayak kırıklığı benim için. Çünkü hep böyle... Tahminini yapıp da dalgasını geçtiğimiz konsept var ya Jesse Eisenberg aslında yine kendini kendini oynayacak. Mark modeli. Zuckerberg gibi bir hani social network'te karakteri aynen. oynayacak. Biz. Çünkü onu yazan arkadaş şöyle demiş. Hani sabahtan akşama kadar enerji içeceği içip tamam mı? Onun e, kafein gazı ile sürekli elleri ayağa titreyen bir e, dahi çocuk e, modeli bir rolü varmış. Gerçekten çok şaşırtıcı. Jesse Eisenberg daha önce hiç öyle bir rolde işte Abi bir zaten herif yani, herifin olayı o değil mi? Yani ya niye yani? yani? Jesse Eisenberg gibi birazcık daha, nasıl desem... ...çelişkili bir seçim yapıp herif'i her zaman oynadığı bir karakterle karşımıza çıkarmak... İyi de abi, yani şimdi çocuğu çok seviyorum ben oyuncu olarak. Ben de seviyorum. Ama başka bir rol olarak oynayabileceğini ben zaten düşünmüyorum. Yani bence farklı rollere açık bir çocuk değil. Karakter Fark... oyuncusu diyorsun. Karakter oyuncusu demiyorum. O diyorum, çocuk o. <gülüyor> Daha başka bir şey yapamaz yani. Hani konuşma şekli de o, hareket etme şekli de o, o sürekli eli ayağı titreyen, işte, e, kekeleyen, ıvır zıvır tip o yani tamam mı? Başka bir rolü oynayamaz çünkü başka türlü konuşamıyor ki o çocuk. Herhangi bir röportajında bile ben düzgün konuşurken duymadım o çocuğu yani. Hep heyecanlı, hep el kol titriyor falan öyle bir tip çocuk yani. Bu arada bu herifin yeni filmi neydi şu anime'ye benzettiğimiz? Yine evet, veren... evet. Doğru. Öyle bir şey geliyor, öyle film geliyor. Bu hafta sonu ediyorum. falan giriyor galiba. Harbi mi? Evet, yanlış hatırlamışsın. Gidelim hatırlamış. ona o zaman. Gidelim. Gidelim, da bir bakış çekelim. Olur. Ee, bir de şey, e, Now You See Me 2 çekiyorlarmış. Çeksinler. Çok sevilmedi ama ben beğenmiştim. Ben çok mi? beğenmiştim. Hani dünyanın en yüzeysel en şey filmi. Eğlenceliydi ama. Ama ha yani Zaten. o filmi başka ne için izlemek istersin ki yani, hani <gülüyor> siyasi bir eleştiri olsun falan sistem eleştirisi yapsın falan. o yüzden izleme. İzlemezsin yani. O film. Ama bence ikinci filmi eğer birinci filmin sonuna bağlayacaklarsa e, çok acayip ve gereksiz işler çıkabilir gibi geliyor. Bence ikinci filmin sonuna bağlamasınlar. Böyle bir hani iki sene sonra falan diye başlasın ve Hayır. içlerinden en az biri hapiste olsun. Hayır, benim söylemek istediğim şu, şu an birinci film tamamıyla hani e, gimik e, teknolojik e, şey, e, sen söyle, e, akıl oyunları vesaire üzerine kurul bir film ya. Evet. Ama aslında da şöyle bir alt de var yani e, hani aslında gerçek, bu adamların girmek istedikleri bir kulüp var değil mi? Evet. Gerçek büyünün olduğu ve filmin sonunda da öyle gizemli bir şekilde kayboluyor ya bu dörtlü. Evet, sihir var. Evet, muhabbetine, muhabbetine. bağlıyorlar evet. ve... Eğer oradan devam edeceklerse hani gerçekten bu adamlar sihir yaparak ortaya çıkıyorlar falan işte e, bir kafaya dönüşürse ben ya de, öyle de saçma izleyeyim. sapan <gülüyor> bir gidebilir. Gitsin yani nereye de bekliyorsun ki öyle Bilmiyorum film. ama birinci filmle bir devamlılığı olsun isterim açıkçası. Eğlence işte abi ben her türlü izlerim ikincisini. Neyse. Neyse. Dawn of Justice. Dawn of <gülüyor> Justice. Yani kadro belli, karakterler belli, konu çok belli değil. Eee... Supergirl'ün de gözükme ihtimalinin olduğu ile ilgili bir dedikodu da var. Ama ilk filmden hepsini birden doldurmak bir yandan da bana çok şey geliyor. Bana da biraz Zorlama geliyor. da geliyor yani. Gerçi hani bin karakterle çok fazla film oluşmaya başladı. Yap yapılmaya başladı. Expendables 4. <gülüyor> Expendables 3 zaten inanılmaz. 4'te... 4'te ben de varım bu arada. <gülüyor> Aradılar Ertan beni. Biz yokuz yani filmde. Neyse sikiyim Expendables. Dawn of Justice'ten sonra... Temmuz 2016'da hemen iki 3 ay sonrasında. Şazam ben Şazam filmi isterim. Ben de isterim. O konuda bir sıkıntı yok. Evet. Ama Şazam'ı kimin oynayacak, oynayacağı önemli. Yani The Rock deniyor. Dwayne Johnson. Johnson. Dwayne The Rock Johnson. <gülüyor> yani... Uf. O fikre çok açık değilim açıkçası yani. Yani ben Shazam'ı oynayacağını pek tahmin etmiyorum. Oynarsa ya o filmde Black Adam'ı oynar diye düşünüyorum. Ki hani daha önce Black Adam olarak da söylentiler çıkmıştı internette. Benim hani Drak'ın Shazam'ı oynaması dışındaki sıkıntım hani Billy Batson'ı kimin oynayacağı olur. Yani. Çünkü bilmiyorum yani e, çocuk oyunculuk, çocuk oyuncularda hani kızlarda inanılmaz çocuk oyuncu var. Yani kız olan. Ama çok da böyle e, hani gözüme çarpan ya da ne bileyim aklımda kalan erkek çocuk oyuncu şu an aklıma gelmiyor. E, Endless Game'deki çocuk var ama onu da çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Onun dışında şeyi falan oynatmaya kalkarlarsa yani boykot ederim filmi. E, Will Smith'in oğlunu falan. <gülüyor> ya sinirler. Aynen öyle. Yeter kusacağım zenci muhabbetinden zaten yani. Will Smith'in oğlu da artık çocuk değil ayrıca yani. Öküz gibi herif oldu. Ben bilmiyorum valla. Yani şazam. Shazam yani. için biraz da erken geliyor bana ama şöyle de bir şey var. Tamamen eğlencelik, çocukların da seveceği, işte izleyeceği falan bir film kafasında yapacaklarsa çok da sorun etmem zaten yani. Yapsınlar, çıksın aradan. <gülüyor> <gülüyor> yani e, şey de farklı yani bu şazam Marvel Family konseptiyle mi girecek yoksa sadece Billy Batson'la mı girecek? O da var. Hani senin dediğin gibi aile... E, Filmi kafasında yapacaklarsa belki bütün aileye sokarlar. Ama hangi versiyonu sokarlar? Dayısının işte kardeşinin olduğu versiyonu mu sokarlar? Yoksa yeni e, 52'deki işte... Daha Justice çok yeni 52'ye yakın yapacaklardır Emin'in yani filmleri ya. Değil mi? Bana da öyle geliyor. Çok saçma olur yani. Yani Şazam'ı da Justice League'e entegre edeceklerse ve Justice League yani Dawn of Justice'te de Aquaman olacaksa... <gülüyor> Yani biliyorsun e, yeni 52'de ilk kadroda işte Aquaman var. E, Cyborg var, Wonder Woman var, bilmem ne bilmem ne. Ama animasyonda mesela Aquaman'ı çıkartıp yerine Shazam'ı koymuşlardı. Evet. Bu sefer ikisini de mi koyacaklar? E koyabilirler. Yani ne olacak? Abi herkesi koyabilirler ya. Yani. Film evreniyle çizgi <gülüyor> roman evreninin birebir aynı olması zaten gerek Ya da yok. Animasyon evreninin hani Tabii. aynı olmasına gerek yok. Öyle bir, bir ihtiyacımız yok. Farklı olması hatta daha iyi. Farklı bir şey görmek yani. Orası öyle. İkisi de olabilir Şazam'la Aquaman ama yani Aquaman'ı Jason Momoa'nın oynayacak olması benim canımı sıkıyor. Hiç hoşuma gitmedi benim bu haber mesela. yani Şu an için hala hani o da netleşmiş değil. ve bildiğin İsveçli birisinin mi oynaması gerekiyor sence? Yani hani ne bileyim evet. Değil mi yani aslında çok şey bir e, nasıl desem karakteristik bir özelliği ya çok bembeyaz olması ve çok... Aşırı sarışın, sarışın aynen öyle. Ve tabi üstünde turuncu giydiği zaman. Bildiğin Hollanda milli takımından e, birisini <gülüyor> oynatalım. Hollanda milli takımında o kadar sarışın adam kalmadı ya. O zaman 2000 sene, 2000... Oh, Orada 1000, da herkes zeyici artık oğlum. <gülüyor> 98 kupasında, kimdi lan o? Kaptan olan. Neyse, kardeşi falan da vardı. Bir şeyden mi bahsediyorsun ya? Ee, kardeşi Galatasaray'da da oynadı. Emin değilim de böyle ikizler miydi yoksa abi kardeş? İkizler ikizler. Yani. Yani. Yani. Ama ben de unuttum demişim. Neyse. Evet. Ee, geçelim mi Şazam'ı yoksa daha konuşacak abi bir şey var Şazam üzerine ne konuşabilirim bilmiyorum. Yani Şazam üzerine çok konuşacak bir şey yok. Bence hani Justice, justice takımına da ekleyeceklerse de dediğim gibi hiçbir sıkıntım yok. Jason'in o muayla sorunum var. O da olacaksa da artık yapacak bir şey yok yani. hani. Evet, bize sormuyorlar çünkü. Bize aynen, sorsalar... Aynen. Ya Christmas 2016, sen ben. Evet. Sandman büyük ihtimalle birazcık daha indie takılacak gibi mi geliyor bana? Bilmem. Zaten Kendine soru soruyor. <gülüyor> öyle mi geliyor bana acaba? <gülüyor> bana öyle geliyor. Ee, zaten şey, e, Joseph Gordon Levitt yönetici... Ve oynayacak. Ve oynayacağı e, kesinleşti değil mi? Evet. Yani orada bir değişiklik yok. Belki son dakika bir Ant-Man vakası olur onda da. Evet. Ama ilginç olabilir gibi geliyor bana. Ve Joseph Gordon-Levitt ıı, çekip oynayacaksa da çok böyle abartı büyük bir ıı, ne bileyim Zack Snyder, Michael Bay var'ı bir film beklemiyorum açıkçası. Evet. Birazcık e bir de daha yani. önce hiç uyarlanmadı. <gülüyor> hani o, o açıdan da ilk sen ben filmi olacak veya işte sen ben adaptasyonu olacak. Yani ne olsa izleyeceğiz zaten. Evet. Bir de zaten e, Neil Gaiman'la e, Joseph Gordon-Levitt'in <gülüyor> senaryo için tekrar birlikte çalıştığı ile ilgili bir Hı -hı. haber okumuştum ben. Yani orijinal yazar da işin içine daha ise hani birazcık daha derli toplu e, bir şey çıkacaktır illaki diye düşünüyorum. Evet. Yani ne acayip heyecanlıyım sen ben konusunda çünkü çizgi romanlara da çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Ama e, ne de hani böyle tamamen siktir durum durumdayım çünkü Joseph Gordon-Levitt'i seviyorum. Aynen. Benim Neil de... Gaiman'ın yazarlığını da seviyorum hani o konuda da bir sıkıntım. Yok. Film, filmden de ümitliyim açıkçası hani. Bir de... Yani dediğin gibi biraz daha indi, biraz daha dramatik gidecekse ve yine DC'nin hani Nolan vs. Batman ile başlayan o karanlık e, atmosferi de koruyabilecekse Ki Sandman gibi bir filmde zaten bir atmosfer beklemek lazım. Hani, o açıdan da çok bir şeyim yok. Hani eminim ki güzel bir iş çıkacaktır oradan yani. Yani e, Don John aslında benim mesela çok beklediğim gibi bir film olmadı. Yani kötü bir film anlamında söylemiyorum. Bayağı tırttı bence. E, ama yani daha, daha iyi bir şey bekliyordum açıkçası. Ve bilmiyorum e, bunun, bu deneyimin ötesinde ne kadar bir ilerleme kaydedecek yönetmen olarak. Ama orada yönetmenlik sorunu yoktu ki yani o filmin, o filmin senaryosu, bir... karakterler falan iyi değillerdi yani. Yani bence orada bir, biraz. Ya bir... Ya da çok küçük küçük bir filmdi yani. yani çok küçük, çok yani. küçük bir filmdi. Bence e, şey hani e, 1-2-3 ekte ayırdığın zaman işte 2. 3. ekte arası bağlama e, biraz şeydi zayıftı. Ki e, kurgusal bir e, problemdi. Don John'dan bahsediyorsun evet hani e, Scarlet Johansson'ı bırakıp da şeye gitti geçti işte sona bağlandığı dönüm e, kısım biraz zayıftı bence. Dediğin gibi karakterler çok böyle patlayan karakterler değildi. Yan karakterler mesela birazcık daha iyi kullanılabilirdi belki. Ama neyse. Ya bir o İtalyan kafası <gülüyor> yani hani 90'larda kaldığını zannediyordum ben onu. Belki de içinde kalan bir hikayedir hani <gülüyor> şeyin. E, Joseph Gordon-Levitt'i bilmiyorum yani. Yoksa Hani günümüzde de çok böyle kabul görecek, çok aa falan denilecek bir konsept, bir hikaye değildi yani. Ya ben aslında o konsepti çok da şeyi görmüyorum. Hani e, gündem dışı olarak görmüyorum. Çünkü yani ne bileyim çevremde gördüğüm bir şey bir yandan da. Hani e, yanlış anlaşılmasın ama e, modern takılan ama yine de işte... E, Birazcık işte erkekliğin kitabı vesaire muhabbeti yapan çok e, genç var çevremizde. Öyle bir film şey değildi ki o ama tamamen kroluktu yani o. Evet <gülüyor> ama yani ben de birazcık ona bağlamaya çalışıyorum işte hani... E apaçı gençliği vesaire. Ve özellikle Amerika'nın işte New Jersey kısmı o, o konuda çok şeydir ya. E, eleştirilir ve dalga geçilir bir konu. Hani içinde yaşamadığım için bilmiyorum. Ben medyadan hiç, gördüğüm kadarıyla fikrim yok. Ne medyadan gördüm böyle bir şeyi, ne orada yaşadım, ne etrafımdan duydum. Yani, yani. benim işte gördüğüm izlenimlerim... E, yani gördüklerim kadarıyla e, öyle bir şey var hani New Jersey'de özellikle işte bu e, MTV'nin midir nedir işte Jersey Shore bilmem ne Real Wives of New Jersey tarzı izlemedim. ben de izlemedim ama bunun işte e, benim takip ettiğim medyaya olan etkisinden e, mesela şey Mary Jane joydaki Joy'daki da öyle. Ama hiçbir zaman çok üstüne gidilmedi o evet. yönünün adı mı? Sadece işte yeni yeni şimdi evlilik muhabbeti olduğu için öyle bir şey hani öyle bir plota giriştiler. Yani bir ailesini ziyaret ettiği bir bölüm var. Çok yapay ama yani. Evet. O yapaylık mesela... E, çok, Don John'da da vardı işte evet, o. Evet. Çok dalga geçilen ve eleştirisi yapılan bir şey. Hani ben daha çok eleştiri yapan tarafı izlediğim için e, bu şekilde ama yorumluyorum. Abi, Bak gerçeğini bilmiyorum. Bir asimilasyon anlatırsın eyvallah derim ama bir asimilasyon da anlatmıyor ki. Çok yüzeysel veriyor yani. O da bir hoşuma gitmedi. Karakterler ne aşırı karikatürize ne evet, hani evet. çok normal evet, falan. Evet. Karakter... Çok iki arada çok yüzeysel evet, kalmışlar aynen. yani. Aynen. Karakter derinliği pek yok. Empati kuramıyorsun belli bir noktadan sonra. Çünkü çok iki boyutluk oluyor vesaire. Neyse sikeyim Donjon'u. <gülüyor> Senmem. Senmem. Ama ben Joseph, Joseph gordon güzel şeyler bekliyorum açıkçası. Yani... Kaptan Amerika'nın bile, e, Chris Evans'ın bile ben yönetmen olacağım dediği bir dönemde yaşıyoruz. Bence e, iyi de olur yani. Denesin, görelim. Yani Neil Gaiman da işin içindeyse yeterince. Hani, evet. Fena bir şey çıkmayacaktır eminim. <gülüyor> Onun ardından direkt Justice. Justice League. Evet. Yani kaç işte Mayıs 2017 Justice League senden sonra. Evet. Şimdi Justice League için zaten yolunu yapmış oluyor aslında Dawn of Justice'le. Evet. Muhtemelen oradaki hani... Yani Şazamı koyuyorlarmış Justice League'i değil mi? İşte koyabilirler yani. Ee, bir de Sandman'i koyuyorlarmış. Sandman'i <gülüyor> bağlamazlar. Koyuyorlarmış. Sandman'i ne kadar o evren içinde tutacaklar? Tabii bir de o var yani. Ya bence tamamıyla ayrı bir şey Değil mi? Öyle yani. olmalı hani bence. Şey gibi, şeyi vermeli bana yani. O DC bu vertigo hacı falan hani <gülüyor> öyle bir şey olmalı yani just league'de şey merak konusu tabii Hani bu, bu çok konuşuluyor. Şimdi bu Flash ve Green Lantern 2017 sonu diyorlar. O zaman Justice League'de bir Green Lantern ve Flash olacak mı olmayacak mı? Hani ilk Justice League'de verecekler çünkü Marvel'ın hani güya tersini Hı -hı. yapıyor ya değil. İlk Justice League'de verecekler karşımıza çıkaracaklar bu karakterleri ama az kullanacaklar sonra altını daha çok doldurabilmek için bu karakterlerin onlara yeni bir film yapacaklar durumu evet. var. Hani bu çizelge bu göre evet. öyle gözüküyor. Evet, evet. O zaman Justice League'de bekliyoruz yani Green Antony'u bekliyoruz, Flash'ı bekliyoruz, Flash Wonder Woman'ı göreceğiz, işte Shazam'ı göreceğiz, Cyborg'u göreceğiz, Superman'ı göreceğiz, Batman'ı göreceğiz. Çok evet. bayağı kalabalık bir kadro göreceğiz yani. Yani Justice League'in filan e... olarak dipti apokalipsi mi göreceğiz mesela hani yani eğer e, hikaye anlamında e, mesela eğer Justice League'in konumu Marvel'daki e, Avengers konumunda ise bence direkt apokalipsi başlamayabilirler ya da apokalipsi tezledip o o hikayeyi arkını uzatabilirler belki hani Aa. Marvel'da Avengers'ta Thanos yaptıkları gibi ama işte yapmasınlar madem Marvel gibi gitmiyorlar kafadan versinler biz apokalipsi. Abi, sundurmenin ne manası var ki? Marvel'ın da hani evet başta tease ediyor olması hoşuma gidiyordu da çok sundu be abi. Yani ben <gülüyor> çok acayip çünkü geçen seferki podcastlerden birinde de konuşmuştuk. 8 senelik plan çıkarıyorlar yani kim öyle kim kala anladın mı? Bu çok can sıkıcı geliyor bana. Her filmin sonunda onu tease et, bunu tease et, onu tease et, bunu tease et. e ne zaman gelecek bu tease ettiğin konu? İşte 4 saniye sonra. <gülüyor> Siktir git oradan yani. <gülüyor> Ama anladığım kadarıyla e, Guardians'da baya bir e, şey, Tanos ağırlığı olacak. Avengers 2'de de Thanos'u hissedeceğiz, dokunduracak. E, ve Avengers 3'de de artık zaten Thanos kendisini bitirecekler gibi geliyor. Yani Justice'de de eğer yeni 52 e, çizelgesine göre gidiyorlarsa direkt Apokalips'e başlarlar. E, tahmini yapabiliyor durumundayız. Bilmiyorum belki, yani gerçi şey de var. Thanos olmayacak da kim olacak değil mi? Yani alternatif olarak bize bir giriş villain'ı olarak sunabilecekleri kim var seslik için? Bilmiyorum yani. Çünkü diğerleri birazcık daha şey nasıl desem niş karakterlermiş gibi geliyor. Mogottur şudur budur. Yok ya tabi ki canım olacak iş işte, Yani büyük bir Brainiac olayı yaparlar belki diyeceğim. Ama ne bileyim hani şu anda aklıma gelmiyor. Justice League düşmanı de dendiği zaman. Ya büyük bir Brainiac olayını Man of Steel 2 de yapabilirler tamam mı? hani Ama Justice League'de bir ana hikaye, ana villain Brainiac olmaz gibi geliyor bana. Yani Justice League'in düşmüğü dendiği zaman işte e, Crime Syndicate'dir. işte e, neydi? İşte o tür villain toplulukları geliyor benim aklıma daha çok. İşte o yüzden diyorum hani daha çok takımın dinaminin üstüne mi oynayacaklar yoksa bir ultimate villain'ı koyacaklar o önemli. Evet. Ve ultimate villain'lı hikayelerden de sıkıldım bile ben yani. Yani takım dinaminin üstüne oynamaları çok daha hoşuma gider benim. Ama eminim ki genel seyircinin de beklentisi bir ultimate villain. Hani. Tabii. Ve yani şu anda benim aklıma gelmediği için söylüyorum. Sanki böyle Marvel'da çok böyle iyi tanımlanmış kötü karakter. Yani büyük kötü. Kişisel Marvel'da. kötülerden. Evet, e, yani her e, süper kahramanın e, kendi rogue galerisi değil de e, evrensel kötü anlamında daha fazla iyi tanımlanmış kötü karakter var sanki. Marvel evrenin. Ya da bana öyle geliyor şu anda. Çünkü DC'de aklıma gelmediği için. Yani DC'de evet. Çünkü şey, daha çok e, şeyler var. Hani Ultimate e, Villain kafası değil de... Bireysel düşman kafası. Yani, evet, abi. evet. Yani hani... Batman'in işte, Joker'i, Joker işte işte, Superman'in Superman Lex Luthor'u, e, hani Hal Jordan'ın şey, e, Sinestrus'u... Ama işte o Apokalips hikayesi yapılacaksa mesela, işte Darkseid muhabbeti olacaksa... <gülüyor> Yani Dark da kalkıp şey gibi kullanmak nasıl olur bilmiyorum. Hani Green Lantern'daki gaz ve toz bulutu, dev bir, ha, dev bir villain insanların çok canını sıkmıştı yani. Evet. Dark Side veya işte apokalipsi hani. De bileyim, dev ekranda çok şey göremiyorum ben. Yani bildiğin Süperman'dan birazcık büyük bir karakter olarak görünecek. Evet, ki birbirlerine da... yumruk atsınlar. Ha, yani o da hoş hoş durmayacak yani muhtemelen beyaz perdede. Tabii nasıl yapacaklarına bakar. Zack Snyder o konuda çok şey değil. Ee, Yeteneksiz değil. Değil, evet. Tabii. Ama yani hani Thanos gibi bir adam sonuçta. Evet. Ee, Thanos'u da böyle etli butlu bir e, herif olacağı için. CG ne kadar CG bile olsa kazve toz bul dedin de akmayın şey e, Rise of the Silver Surfer'daki e, Galactus formu geldi. <gülüyor> Rise of the Silver, Sur Silver Surfer kötü Silver Surfer'lar abi geç onları. <gülüyor> Silver Surfer'lar yalnız. fantastik forlar yani. Fantastic Four'lar kötü ve yenisi geliyor. Yenisi de bok gibi olacak. E, bence ilk ikisinden daha kötü olması çok muhtemel değil ya. Çünkü o kadar kötüler ki ilk kesin. Şimdi eee Justice'te o zaman büyük villain mı yoksa villain'lar grubu? Dersek bence hani... Yani e, bir Flashpoint bağlantısı yapar gibi yapıp e, birden çok villainla kapıştırma hikayesi... O da çok zorlar mesela. Çok çok, çok zorlar. 8 abi. tane zaten hani main karakterin olacak. hepsi için alternatif evren hikayesi yazacaksın. İşte atıyorum Wonder Woman'ı şeyle kapıştıracaksın. E, önce seviştirip sonra kapıştıracaksın şeyle e, Aquaman'le. Ondan sonra işte Bruce Wayne yok falan. Yani şimdi Şazam yapıyorlarsa bir Black Adam verirler bize. Yani Şazam'da da Black Adam'la mı başlarlar yoksa o Doktor neydi lan? Doktor Zivago diye isim var. Bilmiyorum. Yani Green Lantern Flash filmi yapıyorlarsa bir Doktor Zoom, Anti-Flash <gülüyor> ve Sinestro falan hani böyle... <gülüyor> Çok eğlenceli olabilir yani ikisini birden hani... Sinestro ve... Görebilmek. Reverse Flash. Bu arada Reverse Flash şeyde olacak ya, Flash dizisinde. Evet, o ya o çok mantıklı bir seçim için Bence de. Birazcık e, hani şey, konsepti biraz fazla mı açıyorlar ilk diye endişelenmiyor da değilim gerçi de. E, yani kötü adamı düşünemiyorum şu anda böyle çok büyük işte Justice League'in toplanmasını... E, gerekçe sağlayacak. Dark side işte. İşte dark Side olabilir. Lord of Apocalypse. <gülüyor> Tabi de o şey, e, Apocalypse şey geyiği var yani. X-Men'de de <gülüyor> Apocalypse. Benim Apocalypse'im seninkine döver. Yani hani şimdi X-Men'den önce yapıyor olsalardı hı hı. gerçekten hani bir Justice League Apocalypse filmi <gülüyor> izleyebilirdik. Tamam mı? <gülüyor> Ama Exman önce gelecek ondan. Dolayısıyla geç kalınmış oluyor. E, yani Lex Luthor'la kapıştırmasın Koskocic injustice ligi. Yani. Ya da Lex Luthor'a çok büyük bir ultimate bir plan vermen lazım hani şeydeki gibi işte e, ne oynuyoruz ya PlayStation'da. Injustice. Ya yani injustice veya işte asıl diğeri. Infinite Crisis. Şey olan, MMO olan. DC Universe. Ha DC Universe. Hani o, nasıl orada altın plan var hani o bayağı taşaklı bir hikaye. Ona yakın bir şey yapılacaksa hani bir zaman sıçramasını verip bize işte... Bakın işte gelecek böyle, e, bunu toparlamak lazım, hadi bakalım falan filan kafası olacaksa e, ilginç bir hikaye olabilir. Ama DC'nin hiç böyle şeyleri zorlayacağını zannetmiyorum. Çok daha lineer, çok daha düz gideceğini düşünüyorum ben. Evet, aslında şey de çok e, güzel bir kontrast olur gibi geliyor bana. Crisis on Infinite Earths yapıyorlar. Yok canım <gülüyor> Ee, şey hani bu kadar süper yani hani Lex Luthor hikayesini birazcık daha senin dediğin gibi büyütüp aslında bu tanrısal e, süper güçlü insanlara karşı hani sadece zekasıyla mücadele eden kötü adamlar koyabilirler ama o zaman da görsel bir şaşalık olmaz diye e, yapmazlar belki diye düşünüyorum ama o kontrastı verirlerse ilginç olabilir. Adam planlarıyla Süpermen'i alaşağı ettiğiye verebilirlerse? Şey de yapabilirler. E, bu ne Justice League'in ilk e, yayınlanmaya başladığı zamanlarda ne o hafif şeyi de andıran Sinestro'nun pini de andıran böyle üç gözlü falan bir par. De, Despero. Yani Justice League'in o dönemki işte 60'lar herhalde main villain olarak çıkan bir karakter mesela. Ama şu an kim biliyor kim hatırlıyor tabii. Hani, yani. O açıdan da kullanmak çok risk tabii. Yani şey var, şey eğlenceli bir fikir var. Geçenlerde okurken hani karşılaştığım e, Injustice League Hı. fikri var. Keyifli olabilir. Ya bir, bir kere Justice topladığın zaman zaten e, olayın dünyadan çıkıyor olması gerekiyor. Yani dünya boyutundan daha büyük bir skalaya gitmesi gerekiyor. Çünkü yani dünyada ne olacaksa Superman halleder... <gülüyor> Olayı var. Anladın mı? Ee, durumu söz konusu olduğu için... Yani intergalaktik ya da ne bileyim... Böyle Abi. bir hikaye olmazsa... Justice League'i e, hani var etmeyi çok e, şey yapamıyorsun. Sindiremiyorsun bir anlamda da. Ama işte şey en mantıklısı yine. Yani tek bir main villain ve sekiz tane hani koskoca karakter. Çünkü... Evet işte Secret Society of Villains falan düşünsene. Hani 150 tane kötü karakter. 8 tane de bunlar falan. Hani olmaz. Olacak iş değil yani. Tek bir filme hayatta o bir filme de sığdıramazsın. Kolay değil yani. yani. Çizgi romanlarda bile şey oluyordu. Hani bazı villainlar sadece tek panel gözüküyorlar falan. Ya da bir panelde 50 villain birden görüyorsun falan. Oğlum mı? Justice çekiyorlar. düşünsene. Olmaz. <gülüyor> yani keşke. Keşke çekseler ama olmaz yani. Yani justice çekmek. justice çekerlerse Game of Thrones gibi olur oğlum. Evet. Bir, bir dizi bölümünde işte üçer dakika görürsün karakterleri. <gülüyor> Zor ya düşününce. Yani Marvel'ın işi o açıdan çok daha kolay yani. Aynen. Marvel'da sen de dediğin gibi çok daha hani e, takımların karşısına dikilen dev tek e, villainlı hikaye çok var Marvel'da yani. Ama DC'de, DC'de de var da DC'dekileri bu kadar hatırlamıyor veya sallamıyor olmamızın sebebi çok sallanabilecek karakterler Aynen. olmamaları yani. Çok güçlü villainlar değiller ne yazık. Yani şöyle... Ya güçlü değiller demeyeyim. Çok güçlü villainlar ama çok karikatürize Evet, evet. Ee, şey gibi ee, birazcık daha DC'de ölçek birazcık daha sanki böyle şey küçük ve şundan da kaynaklanıyor olabilir belki yani en azından benim için DC'de ve hani çizgi roman evreninde en sevdiğim karakter Batman ve Batman'de Justice League'le ilişkili olmadığı zaman genellikle çok daha küçük ölçeklerde çalışan bir süper kahraman evet. ve e, yani Batman'in popülaritesi de işte Bat ailesi hikayesi zaten 52 tane çizgi romanın yarısı Bat ailesi tamam. hikayesi Hani ondan da kaynaklanıyor olabilir. Hani ikinci sevdiğim karakter. Neyden kaynaklanabilir? Yani daha küçük ölçekli hatırlıyor ve algılıyor olmamız işte DC evreninde. Çünkü ana karakter olarak benim mesela hep aklımda Batman olduğu için. Ama zaten DC'nin en başından beri kurgusu bunun üzerine. Yani, yani sen işte eğer Batman'i sevdirmek istiyorsan bir çocuğa, sen eğer Superman'i sevdirmek istiyorsan, sen eğer Flash'ı sevdireceksen, Green Lantern'ı sevdireceksen, hepsine ayrı ayrı villain'lar verip veya hepsine ayrı ayrı işte hikayeler verip onun üzerinden gidebilmen lazım. Marvel ama en başından beri takımlardan kuruldu bir şey. Hani hani evet orada da Spiderman var. İşte tek tabanca takılan. Evet orada Kaptan Amerika var falan filan ama çoğunlukla işte X-Men gibi, işte Avengers ve gibi Ve artık Kaptan Amerika da çok da dünyada takılmıyor yani. Evet. Yani Avengers olarak takılıyor artık Kaptan Amerika ve Avengers da genellikle aa şeyler, e, kreiler gelmiş hadi dalalım gibi takılıyorlar. Ve yani Marvel'da hani şey Avengers DC için Justice League neyse işte Marvel için Avengers olur diyemem ben. Yani ben ben de diyemem. Ya yani Avengers çünkü gerçekten hani Marvel'ın bütün karakterlerini bir arada tutup işte sikko sikko hikayeler işte maceralar yaşayan bir takım değil. Yani bütün Marvel evreninin etkileyen genelde büyük maceralar yaşayan bir ekip ama DC'de hani Justice League daha çok gerçekten şey gibi. Batman değildi de hadi Justice League okuyayım diyebiliyorsun mesela. O takımı gerçekten işte o takımın ...yaşayacağı tek bir küçük macera okuyabiliyorsun. Yani hani. Ya yani ben şöyle düşünüyorum. Benim... E, ...benim algımda şöyle bir şey var. Hani Justice League ile Avengers'ı... E, ...kıyasladığın zaman... ...en azından çizgi roman e, aleminde... ...Justice League hani çok büyük bir tehlike... ...altına girmediği zaman dünya... ...şey hani... Şeyden Watch Towerdan gözetmenlik yapan işte Superman işte Fiji'de e, şey patladı yanardağ patladı bir uğrasan alan işte ne bileyim e, Aquaman işte şurada rezervlerde işte e, şey sızıntısı var petrol sızıntısı var bir tıkayı ver falan diyen bir grup. 2000'lerde Avengers'ı da aslında öyle yapmak istediler. Sonra Ama şu anda evet şu anda Avengers bildiğin e, şey gibi takılıyor. E, bir politik güç gibi takılıyor Marvel evet. içerisinde. Yani dünyaya uzaylılar mı geliyor? Hadi ilk önce bir Avengers'ı gönderelim, bir, bir konuşsunlar, görüşsünler. Var intergalaktik bir savaş mı var? Dünya'yı temsil eden Avengers gitsin e, falan filan. Daha proaktifler o konuda. <gülüyor> ya bir de tabii işte söylediğin gibi hani e, ki Marvel'in siyasetten e, laflar etmekten çekinmemesi de var burada. DC mesela asla bulaşmayan bir yayınevi bu işlere yani hani yani hani asla bulaşmıyor demeyelim de çok az bulaşıyor diye. Yani. Çünkü hani var Justice League'in işte Birleşmiş Milletler'le olan davası bilmem nesi hani yetki ver al falan muhabbetleri. Ama Avengers'da çok daha böyle şey dokunulan dokunulabilir bir şey. Çünkü Şeyde çok görüyorsun böyle Spider-Man gidiyor tamam mı işte e, polise Avengers kartını gösteriyor. İşte ben bu helikopteri alıyorum arkadaş diyor. Alıyor gidiyor. Ama DC'de işte DC bu tarz hikayeler yaptığında da okunmuyor abi. Kimsenin aklında da kalmıyor. Yani DC okuyucusu bunu beklemiyor DC'den. Ama Marvel okuyucusu bekliyor. Marvel okuyucusu alt metinde istiyor. Hani e, siyaseten duruşunu belli etsin de istiyor bazı karakterleri. Hani istiyor ama DC'de ben... E, Superman işte hadi Superman işte şeyini e, karakterini belli etsin. E, solcu muymuş, sağcı mıymış görelim falan. Bu çok da beklediğim bir şey değil. Yaptıklarım da hoşuma gidiyor mu? Gidiyor ama Amerikalı okurun çok da hoşuna gitmiyor. Yani ben Superman mesela Amerikan vatandaşlığından çıkıp işte bütün dünyayı yürüyerek gezmeye başladığında nefret etti okurlar. Ben seviyordum ama genel olarak sevilmedi yani. Şöyle bir şey var yani o DC konuda katılıyorum aslında. Muhafazakar her zaman yani. Ya yani muhafazakârlık konusunu bilmiyorum da Marvel ve DC hikayelerini Hatırladığım ve hani sevdiğim hikayelerini düşündüğüm zaman. DC daha çok şey, grafik novel tarzı, kendi içerisinde derli toplu hani genel DC evreni ve hikaye akışlarıyla hani birebir çok bağlantılı olmasa da kend, yani tek standalone olarak e, güzel hikayeler benim mesela daha çok aklımda kalmış. Ama e, Marvel tarafında hani bütün Marvel evrenini etkileyen büyük story arclar daha çok seviyorum. Hani şey beklentim var belki de benim. Hani Marvel tarafında birazcık daha pembe dizi gibi, bütün karakterlerin birbirleriyle olan ilişkisi, işte kim Kiminle kalktı. Ondan sonra işte Hawkeye'nin işte <gülüyor> e, şey mesela Hawkeye çizgi romanında da o çok hoşuma gidiyor. Onunla çok oynuyorlar. İşte e, Mockingbird'le ilişkisiyle oynuyorlar. İşte Jessica Drew'yle ilişkisiyle oynuyorlar. Ondan sonra ne bileyim e, Black ile olan ilişkisiyle oynuyorlar. Birazcık daha böyle duygusal e, birebir kişisel iletişim konusunda daha e, ilgi çekici konseptler ve konular üretiliyor Marvel'da. DC'de ise... Genel bir konsept üzerinden hikaye anlatım aracı olarak süper kahraman kullanıldığı zaman daha çok hoşuma gidiyor benim. İşte Identity Crisis'tir, işte Dark Kingdom'dir, Justice'dir, vesaire'dir. Yani o yüzden belki de böyle birebir empati kurabileceğimiz e, veya işte Justice gibi bir e, grup olarak dünyanın savunucusu olarak e, sürekli savunucusu olarak görebileceğimiz büyük düşmanlar belki o yüzden aklımıza pek gelmiyor. İstemiyorum da. Yani ben filmden onu da beklemiyorum dediğim gibi. Marvel yapıyor işte bunu. Yani Lee yapmasına gerek var mı? Anladın Marvel evinin zaten sürekli tehlike içerisinde. Evet. <gülüyor> yani bir Galactus çıkar gelir. Bir işte e, Skrull'lar saldırır. Ondan sonra şimdi Infinity'de işte Builder'lar bilmem neler geliyor falan. Yani DC'de pek olmuyor bu. DC'de yine kendi e, sıçtıkları boku sıvıyorlar genellikle. Yani ya işte hani ultimate bir planla çıkan ultimate bir evil oluyor yani DC'de ama Marvel'da işte dünya sürekli bir işte kuşatmayla karşı karşıya sürekli bir savaşla karşı karşıya yani ister intergalaktik olsun ister tamamen şey hani çok zaten şey hani DC'de gene atıyorum Lex Luthor o süreti giyip şehri dolaşmaya başladığında yeterince sıkıntı oluyor zaten anladın mı? Hani ya da bir uyduyu işte saatine basıp bir uyduyu buraya dünyaya doğru çevirip bakın şimdi hepinizi sikeceğim falan dediği zaman hani yeterince eğlenceli pilot oluşuyor ama Marvel onu yapmıyor. Marvel ne yapıyor işte skrallar geliyor ana kriyler geliyor falan hani sürekli bir hani öyle bir şey tehdit altında dünya. O daha keyifli geliyor Marvel okurken hani bir yandan da. Keyif faktörü olarak evet yani Birazcık daha Marvel okurları yanlış anlamasın ama hani DC'den benim beklentim mesela Hannibal'sa eğer Marvel'dan beklentim benim şey işte hani Castle'ın iyi bölümleri <gülüyor> anladın mı? Ya, ya canım hani ben de öyleyim Marvel'ı hani daha çok eğlencesine okuyorum DC'yi biraz daha hani ya canım kitap okumak istiyor dediğimde açıp okuyorum yani. yani resimli kitap mı istiyorsun al DC oku. <gülüyor> Bir de... Yani nasıl söyleyeyim bunu bilmiyorum da. Şimdi gerçekten Marvel'ın çektiği filmlerde hani en beğendiğim Avengers oldu. Thor. <gülüyor> Bunun sebebi de hani Marvel'da zaten gerçekten de daha çok benim hani takımların hikayelerini Aynen. seviyor ve onun ondan keyif alıyor olmamla sebebi belki de. Ben de katılıyorum yani, bu konuda. Hani Thor'u, Kaptan Amerika'yı vesaireyi sevenleri de anlıyorum bu arada, tabii ki hani. Ama benim için de DC karakterleri öyle. Yani ben DC okuru olarak Batman okuyorum. Yani ben daha çok Justice League okumuyorum. Daha evet. çok Batman okuyorum. Daha evet. çok Superman okuyorum. Daha çok Green Lantern okuyorum. Daha çok Flash okuyorum. Anladın mı? Hani bireysel ya karakterlerin bireysel serilerini takip etmeyi daha çok seviyorum. Justice League okumayı o kadar çok sevmiyorum. Yani hepsinin bir arada bulundukları hikayelerde çok nadir de olsa işte aralarındaki o e, etkileşimi, o dinamiği hmm. görmek o çok hoşuma gidiyor. O yüzden ara ara okuyorum tabii ki Justice League. Ama onun dışında böyle Bunca takip eder gibi cahsislik takip etmiyorum. Evet. Hiçbir zaman etmedim yani. Yani ben hani genel olarak takım hikayelerini daha çok seviyorum ama dediğin gibi hani iki kulvara ayırırsak Marvel ve DC, DC'de daha çok karakter hikayeleri tercih ediyorum. Zaten büyük evrensel eventler konusunda da DC Marvel kadar hani derli toplu yapamıyor ne yazık ki bunu. Çünkü şey daha demin senin dediğin şeye de katılıyorum. Hani Marvel'da her ne kadar bireysel süper kahramanların sayısı çok olsa da genellikle onları bir grup halinde algılama eğilimi var işte X mutantlar hani genel olarak işte e, inhumanlar bir grup işte e, sen söyle e... Avengers işte kırma bir grup. İşte Fantastic Four var. Yani, villain'ları bile Secret Six'i var. O su var, bu su var, var yani. DC'de de hani ayrı ayrı çok minik bir gruplar. Bir de Avengers tek başına Avengers'ta değil ki. Dark Avengers'ı var, Mighty Avengers'ı var. Aynen. var, o su var, bu su var yani hani. Ya yani onları böyle bir e, kitle olarak algılıyorsun ama DC karakterlerini çok bireysel algılıyorsun. Batman'i işte bilmem neyse. Tabii okurken bile öyle. Evet. O yüzden böyle evrensel event yaptığın zaman her şey birbirine o kadar çok giriyor ki. Yani adam oradan çıkıp 10 senedir okumadığın atomu sokup da bilmem ne yaptırdığı zaman çok böyle bir mesafe e, oluşuyor hikayeyle. Ulan bu kimdi? Bir de DC'nin şöyle bir saçma yani bana kalırsa e, iyi uygulanamamış bir... E, Taktiği var, son zamanlarda yapmıyor ama işte Black işte Golden Age versiyonunu da katıyorlar işin içine. İki tane Black Canary oluyor. Ondan sonra ne bileyim Wild Flash'a da, yani Flash da yapıyorlar. Her şeyi de yapıyorlar. Yani her karakterin 3-4 tane versiyonu. İşte annesiymiş, babasıymış, dayısıymış, halasının oğluymuş falan filan. Ve Infinite Crisis gibi bir hikaye girdiğin zaman işte beynin sikiliyor. Ama şey kabul et. Yani Black Knight Brightest Day çok muazzam. Mükemmel, yani. mükemmel. Bak, Nathan yani bence son zamanlarda yaptığı en iyi şey Black Knight Brightest Day. Bir de Flashpoint. Flashpoint. Evet. Yani bunu ar ardışık olarak yapabilmiş olması da ayrı güzel. Ve bununla birlikte Yeni 52'yi oluşturmuş, ol oluşturmuş olması da ayrı güzel. Ama hikaye sırf kendi içinde de o kadar güzel çok ki güzel. Yani Ya benim işte House of M, işte Civil War ıı Vesaire arkına çok benzettiğim yani altın zevk anlamında e, bir seri o. Hatta e, Black Night'ı birazcık daha seviyor da olabilirim belki. Neyse yani Justice League filminde dediğin gibi ben çok şey değilim. Hani hangi yöne gidecekleri önemli. E, Oğlum Justice bir League filminde yoksa... şu ana kadar yapılmış olan bütün e, kötü e, DC filmlerinin süper kahramanlarını kötü adam yapsalar ya mesela. Catwoman çıksın böyle. Ya. <gülüyor> Alternatif evrenden çıkı gelsin. İşte hani DC hiçbir filminde umarım alternatif evrenlere bulaşmaz. Ben söylüyorum bunu. Evet. Ben, ben severim alternatif evrenleri. Umarım bulaşmaz yani. Of. Yani Abi, bir... Legends of Superhero yapmasınlar da. Superboy Prime görmek istemem mesela. Hani... Legion hiçbir, hiçbir şekilde, bir görmek, şekilde görmek istemiyorum. Yani <gülüyor> o yüzden umarım alternatif evrenlere bulaşmıyor ki bulaşacaklarını zannetmiyorum. Yani DC'nin e, okuyucularının ve izleyicilerinin kafasını karıştırmayı isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Hiç, hiç. Ama yani e, ben şunu da umarım, yani dediğim gibi umarım yapmazlar ama yani çok sık kullandıkları bir taktik yani. Ve hikayelerin de büyük bir kısmı orada yanıyor. Ama sinemada işlemez abi o. Şey... E, Biz bir romanda bile çok zorlama oluyor yani. Yani Injustice Gang falan. Diyor? İşte olamaz ki. Hani o kadar karakteri nasıl kullanacaksın? Ultraman falan gelir şimdi yani Aquaman'i Wonder Woman'ı daha Dawn of Justice'te verecek olmaları şey açısından beni ümitlendiriyor. Acaba gerçekten bir e, Flashpoint hikayesine evet, bağlantı girerler mi? Çok hoşuma gider mesela. Eğer hikayeyi e, oraya doğru yönlendirip orada patlatırlarsa hani Justice filminin sonunda e, yeni 52'ye geçiş olsa mesela kı kıvamında anladın mı? hani Öyle bir şey çok hoşuma gider. Çünkü onun üstüne bir Green Lantern Flash filmi de o zaman keyifli olur. Ayrıca ben Affrey'de hiç görmeyiz. Justice League'den hemen, evet, Just <gülüyor> hemen sonraki e, Wonder Woman filmi de mesela çok daha keyifli olur o zaman. Hani şey açısından düşünsene Flashpoint'teki Aquaman'la Wonder Woman'ın krallıklarının savaşı, savaşlarını falan. Hani çok muazzam bir DC filmi olur aslında o düşününce yani. Evet. Aquaman'ı başka türlü iyi kullanamazsın çünkü. <gülüyor> Olmaz. Başka hiçbir hikayede benim gözümün önüne gelmiyor. Ama öyle bir hikayede o işte hani Amazonlarla e, şeylerin... E, Atlantis'in Atlantis e, iki krallığın büyük savaşında işte orada Aquaman'ı izlemek çok keyifli olur mesela. Ya şey de olabilir tabi bu e, Aquaman hikayesinin e, hani yeni ligde bu e, herifin kardeşi neydi Ocean Master çıkıp da e, New York'a bir yere saldırıyor. O hikaye de olabilir aslında. Ama tek başına Aquaman değil ki. Tabii tabii. Justice League hikayesine dönüşüyor ondan sonra zaten. Aquaman'in main villain'ını Justice League hikayesinde kullansalar diyorsun. Yani. Yani Justice League filmi çekiyorsun tarihinde ilk kez <gülüyor> ve bunları Aquaman'in ile mı kapıştırıyorsun? Yapmazdım böyle bir şey. Yani. <gülüyor> ya da böyle şey. E, ha bu arada şey de olacağını söyleniyor ya Max Lord. Evet deniyor. Ya yani Max Lord olacaksa herkes herkesin düşmanı olabilir. <gülüyor> Tabii. Evet, ama Batman villain'ları görmeyeceğiz muhtemelen. Evet. Yeterince gördük evet. geçtiğimiz yıllarda. Zaten Justice League etkileyen Batman villain dediğin zaman bir Joker var. Bu var canım yani. Başka kim Yo, var ya yani... öyle büyük etkisi olan? E, Kullanıl yer yerde büyük etkisi olan yok tabii ki. Yani en fazla işte e, hani Injustice kentte falan e, hani Crime Sindicat'te bilmem ne de hani şey oluyor Joker oluyor. Onun dışında da pek Batman villain'ı görmüyoruz. Adam sadece kendi çöplüğünü şey yapıyor. <gülüyor> ya tabii şimdi hani bir yandan da e, atıp tutuyorum ama yani o gazalı ol falan, falan diye e, yani DC hangi karakterinin veya hangi takımının filmini çekse ben seve seve izlerim hani İllak. Green Lantern'ı beğenmiş adamım bana her şey buz gelip buz gider <gülüyor> <yani. gülüyor> Her türlü siki siki evet, izleyeceğiz yani. yani. Evet beğenirim de. Yani kimse kusura bakmasın. Yok. <gülüyor> Yo. Yani bana da seversen Arkandayım ya, oğlum. Bana da seversen ki ya Cenk işte e, Suicide Squad çekiyoruz. <gülüyor> Just, İzler misin? Justice League'den önce Suicide Squad çekelim dedik. Bununla yapmak istiyoruz açılışı falan. Okey derim abi izlerim yani. Çok da seve seve izlerim. Birds of Prey yapıyoruz falan. İzlerim. İzlerim. Birds of Prey zaten yani sevgilimi uyutur öyle izlerim <gülüyor> Yani her ne kadar mesela Erol dizisini hatunlar için izliyoruz diyen bir sürü insan var. Ben o dizideki kızların yarısını hiç beğenmiyorum bu arada. Tiplerini de, seslerini de, hmm. oyunculuklarını da. Ama diğer yarısı da He, güzel. bir o kadar güzel hatunlar tamam mı? Hani o yüzden de gidiyor. Şimdi sen bana "Özel break ne çekiyoruz?" de sen yani 3x gibi kız, izlerim anladın mı hani? Kız için izliyoruz diyen arkadaşlar bence eğer bunu bir hani ee... Savunma şey taktiği olarak... Onlar gizli geyler mi diyorsun? <gülüyor> Çünkü şey posterleri geldi atıma işte dün e, işte haber girerken Arrow diye arattığın zaman ilk gelen böyle büyük posterler bütün olanların üstü çıplak böyle durdukları... <gülüyor> Bütün oğlanlar dediğin kaç oğlanlar? Bunlar gözünü seveyim Yani orada 4 var. Yani Arrow var, Arsenal var. Arsenal var, şey var işte, Diggle var. Bir de... Diggle oğlan mı? Zaten... Ya oğlan dediğim erkek yani. Birinci sezondan ikinci sezonu 20 kilo falan aldı herhalde o ayı olayı. Bir de baba oluyor şimdi bir de şey e, Slay Wilson vardı. E o da yok. o da çok öküz. Bir. Yani hani. Yani bildiğim böyle şey hani e, Yunan heykeli gibi dizmişler tamam mı olanları böyle. Hepsi böyle kaslı böyle öküz filminden çıkma. İyi de hatunları dizmeye kalksalar kadraja sığmazlar. <gülüyor> Bayağı hatun var. Çünkü. Hatunları dizseler mesela çok hoşumuza gider. Hemen <gülüyor> Davo'ları bile hani evet. zayıflatıp. Yarı seksi gösterebilecek bir dizi yani Eros'un yani. işte. Ki yani 3. sezonda çok daha fazla göreceğiz Amanda olur Evet öyle gözüküyor. Hong Kong muhabbetine geçiş yaptılar. Aynen. <gülüyor> Neyse sikiyim Eros de dedik. Justice League'den sonra Wonder Woman dedik. Wonder Woman'da Wonder... Hiç, hiçbir fikrim yok yani Wonder Woman'da. Aynen Wonder Woman'da. Ve, da... ve şunu da söylemek istiyorum. Bence DC'nin de hiçbir fikri yok. <gülüyor> Yok yani. yani zaten nasıl bir Wonder Woman filmi çekeceğiz ki falan filan deyip duruyorlardı. Bu liste çık çıktı hala öyle diyorlar hatta. Yani bu liste çıktıktan sonra o adını bilmiyorum ee, bu Warner Bros. E, yetkililerinden bir tanesi böyle hani Wonder Woman filmi çekiyoruz gibi bir laf etmiş tamam mı? Ama herifler yıllardır dizisini, filmini çekmeye çalışıyorlar ve bir türlü oturtamıyorlar. Yani şey yapabilirler. David Kelly gibi bir adama Wonder Woman dizisi e, pilotu verip... Ama o da buktandı böyle. Yani işte onu diyorum. E, Ellie McBeal haline gelmiş bir Wonder Woman ya konseptiyle bana şey... geldiler bize olmazdı lan. Bana şey gibi geliyor. E, Justice League filminin ardından hani e, o filmi böyle işte büyük bir savaşla bitirip ondan sonra Wonder durumuna bir e, orijin hikayesi e, anlatabilirler gibi geliyor filmde. Abi bence bence eğer şey değilse e, hani büyük bir olaya bağlanan bir orijin hikayesi değilse yani Trinity'ye mesela bir orijin yapmalarına artık gerek yok. Ama onun buna yani... hiç yapılmadı anladın mı hani? Çünkü orijin hikayesini çok orijinal bir şekilde yapıyorlar. <gülüyor> yani gerçekten bir Amazonlar hikayesi anlatacaklarsa hmm. çok keyifli olur yani anladın mı? O şekilde olur. Yani maksat orijin hikayesini anlatmak değil de onun içinde başka bir hikaye vardır. Hani orijini de böyle aradan çıkarmış olurlar gibi bir hikayese eyvallah. Ama sırf işte bu kızı işte e, Hipolita çamurdan yaptı yok babası şeydi Zeus'tu falan filan gibi başlayıp işte monologla başlayıp monologla biten bir film yapacaklarsa yapmasınlar abi işte Wonder Woman'ın ardından da ne yapıyorlar? Flash Green Lantern evet. team up değil mi Bence ikisini de Ryan Reynolds oynasın. <gülüyor> i̇kisini de Ryan Reynolds oynamayacak dedikodulara <gülüyor> göre. <gülüyor> Bence ikisini de Ryan Reynolds oynasın. Yani şey ilginç olmaz mı ama? Green Lantern'ı, Hal Jordan'ı başkası oynasa ve Flash'ı Ryan Reynolds oynasa daha saçma olmaz mı? Çok üzüldüm ya. Yani <gülüyor> Birini Ryan Reynolds, diğerinde Ryan Gosling oynasın o zaman. Keşke <gülüyor> o kimsenin beğenmediği, benim beğendiğim Green Lantern <gülüyor> filminde... Ryan neden sıh harcama salardı da şu Justice League'lerde işte Flash filminde, Green Lantern filminde falan Ryan ailesi şimdi görseydik yani. Keşke harcamasaydı. Yani ben hep söylüyorum. Yani Ryan Reynolds Green Lantern olarak hiç de kötü değildi. Abi Green Lantern'dan önce Flash yapacaklardı herif. Flash olarak da hiç de kötü olmazdı. E, olmazdı ya. Yani. Ve hala mesela işte e, bu Man of Steel öncesi tamam e, Nolan vs Batman zaten e, kendi içinde oldu bitti maşallah. E, ama Green Lantern'ı işte Man of Steel sonrası DC evrenine katıp katmayacaklarını açıklamadılar. Eğer katacaklarsa ki bence katsınlar. Ryan Reynolds'a devam edilsin istiyorum ben şahsen. Ben de öyle istiyorum ama yani eğer şu liste ve dedikodular doğruysa Ryan Reynolds artık Green Lantern değil. Çünkü benim e, okuduğum Ryan Reynolds röportajlarında aslında e, adam Green Lantern olmayı e, sevmiş ve devam filmi aslında çekmek istiyor. Evet. Fakat hani senaryonun iyi olması lazım ve yönetmenliğin iyi olması lazım ve tabii ki pazarlamanın iyi olması lazım. En büyük şikayetliğinden biri oydu çünkü. E, is istenildiği gibi e, çekilip e, tanıtılırsa bence Ryan Reynolds niye dönmesin. Leş yani. Leşit kim oyunu acaba? Yani Flash'ı Flash ben oynayayım. <gülüyor> Flash Flash için daha önce şeyin de adı geçiyordu. Ee, şimdi Rocket Raccoon'u seslendiren kim? Ee, Bradley Cooper. <gülüyor> Bradley Cooper'ın adı geçiyordu Flash için Bradley Cooper olmaz ya. Ciddiyetsiz kalır gibi geliyor bana. Tokatlayasım gelir adam. Ya abi Ryan <gülüyor> Reynolds da çok ciddi bir adam değil ama oynayabiliyor yani hani... Hayır yani öyle de bilmiyorum. Yani bir ara adı geçiyordu. Yine böyle bir Durumda bence adı geçecektir. Hani Flash Green Lantern filmi gelecek madem. Tabii 2017'ye kadar dediğim gibi kim öyle kim kala. <gülüyor> Belki o zamana kadar yepyeni bir sarışın yıldızımız olacak bilmiyoruz yani. Evet. Ama yani çok ilginç bir fikir hani bu filmlerin ardından bir böyle bir team up hikayesini hani film olarak sunmak evet. çok ilginç, hoşuma giden bir fikir aslında yani. Aynen. Ben aslında hani e, Flash Green Lantern öncesi yani benim aklıma şey gelir e, Green Lantern, Green Arrow. Evet. Ki hani e, Arrow'nun da takipçisi var. Bence e, o e, Eroyu oynayan çocuğu oynatmazlar Green, Green Arrow'yu ama e, o kitleyi de sürükleyecek bir film olarak görüldüm mesela potansiyel. Yani. Ama düşünmemişler yani. Ya da düşünmüşler de yani bu fikir daha yatkın olmuş. Ya da demişler ki ya zaten dizi var falan. <gülüyor> evet ama Flash'ın da dizisi var ya da olacaklar. Evet. Göreceğiz. Ondan sonra da Man of Steel 2 diyorlar. Yani bizim en başta Batman Superman filmini... Ki komik öyle 2, yani. Man of Steel, Steel 2, 2 diye duyulmuştu. Diye duyulmuştu. Sonra dediler ki e, bu Man of Steel 2 aslında Batman Superman filmi olacak. Sonra dediler ki ya bu Man of Steel 2 değil bu Batman Superman 2, Dawn of Justice bu. Dediler ki sonra Man of Steel 2 daha sonra olacak. Yani dediler ki kısmı da tamamen şey, spekülasyon tabii bu arada yani. Bu liste tamamen palavra çıkabilir. Yarın öbür gün. <gülüyor> Ve biz de deriz ki o zaman sikeyim DC'nin yapacağı şey. Yani. Tabii yani ben... Sonuçta DC'den bir sürü film bekliyoruz abi. Aynen. Marvel çünkü arka arkaya <gülüyor> patlatıyor bombaları ve tıkır tıkır da ilerliyor herifler yani. Ve hatta Marvel değil de Disney olarak baktığınız zaman herifler daha büyük bombalarla geliyor. Evet. Yani Star Wars'lar var çünkü. Evet. Şeyler gelecek. Yani spekülasyon tabii. Indiana Jones'lar evet. da gelme ihtimali var. Onun için de Bradley <gülüyor> Cooper'ın <'un> adı geçiyor. <gülüyor> Zaten bir film böyle aksiyonlu, işte yakışıklı adam olduğu zaman ilk e, adı geçen e, Bradley Cooper'la şey, e, Ryan Reynolds. <gülüyor> İyi de ben şeyi merak ediyorum ya, e, Bradley Cooper aksiyon filminde oynadı mı abi? Ben hiç Bradley oynadığı bir aksiyon filmi hatırlamıyorum yani. Yani ee, bir bakalım Aliast'ı vardı. Bradley oynamadı Cooper. abi işte oynamadı yani. Ama film olarak evet hatırlamıyordum. <gülüyor> hep aksiyon yıldızı değil mi zaten. Ama aksiyon yıldızı olarak tanınabilecek artık pek bir insan da kalmadı. Evet olanların hepsi 70 yaş üstü. Evet, bir, bir tek drak var o yüzden her şeyde o oynuyor. Adamlar Lyman aksiyon yıldızı yarattılar ya <gülüyor> 70 yaşından sonra. Yani 70 olduğunu bilmiyorum da. Hadi 60 olsun yani. Ki Brad Pitt de o, o civardı değil mi zaten? Brad, Pitt, yani Brad Pitt Ne? 50. 50 mi? Tabii. İşte Tom Cruise da o civarda. O da o civarda. 9-50'lerinde daha. Bence 50'yi geçmişti. Brad Pitt mi? Yok. Ee, Tom Bilemiyorum. Ondan sonra Man of Steel 2 işte şeyden sonra. Flash and Green Lantern'dan sonra. Peki görmek istediğin ikinci e, şey kim? E, Superman villain'ın ya da hikayesi diyelim. Lex Luthor'dan sonra. Ben Darkseid hikayesi kesinlikle istiyorum abi. Yani Justice League'de mi kullanırlar? Man of Steel 2'de mi Man kullanırlar? Man of Steel'de kullanmazlar bence. Ama Darkseid istiyorum, bekliyorum yani. Darkseid'i Justice League'de kullanırlar eğer kullanırlarsa. Ama Superman'de yine bir e, uzaylı bir e, Brainyak faktör. Brainyak versinler o zaman ya da Lex Luthor'u mu devam ettirirler? Bilmiyorum, Jesse'ye de bağlı. Yani Jesse'nin dediğine göre onun şey 6 senelik bir sözleşmesi olduğu söyleniyor işte şeyden sonra. Ee, sen söyle. Batman Superman filminden sonra. Ya yani, şey Lex Luthor'la Brainiac hikayelerini tek bir filmde kullanabilirler. Bu çok zor evet. değil yani. Brainiac hikayesi güzel olur yani. Ya bence eğer bir üçleme olarak düşünüyorlarsa Man of Steel'i e, hani Zolu kullandılar brain kullanırlar finalde do yaparlar gibi geliyor ya yeah. Yaparlar mı? Evet yani <gülüyor> eğer Day koyacaklarsa tabii ki finale koymak lazım. Day kullanırlar mı ama? Yani öldürürler mi? Hmm, yani o önemli. Eğer Şey e, gibi olur. Işte, hani, 4 Dark yıllık Night, planımız Daziz var. Gibi. Devamı olmayacak diyorlarsa kullanabilirler. Yok yani aynı film içerisinde de diriltebilirler bence. O hoşuma gitmez benim ya. Böyle bir sigara arasından sonra 8 sene geçti falan diye İşte başlar. o hoş olmaz yani. Çirkin <gülüyor> olur gibi geliyor bana. Ayrıca şu, tüm bu filmlerden bağımsız ben Supergirl de istiyorum ya. Hani solo Supergirl filmi manasında söylemiyorum bunu da. E, ya Batman Superman filminde açıkçası şey demeselerdi. işte Wonder Woman'da olacak, Cyborg'da olacak, işte o da olacak, bu da olacak falan demeselerdi. Ben bir şey bekliyordum. Hani e, Batman Superman Supergirl bekliyordum. Yani hani Enemy of the State falan hani evet. o kafada bir şey. Ama... Kripto Kriptoyu, kriptoyu görmek ne güzel olur. Superman hastası bir arkadaşım. Evet, Hı. ben kesinlikle kripto görmek istiyorum diyor mesela. Ama DC o yani Warner DC oraya gitmiyor hiçbir şekilde. Hani o, biz daha gerçekçi yapıyoruz Hı. falan diyor. Yani şeyde eee yani ben o companion olayını sevdiğim için mesela Kaptan e, Amerika 2'de Falcon'a konuştuğu bir tane Falcon verselerdi, kuş verselerdi komik olurdu. Evet. Ama ne bileyim orada ufaktan bir gönderme falan yapsalardı da fena olmazdı sanki. Yapmadılar. Yapmadılar. İşte ne bileyim Şazam'da o kaplını koyacaklar mesela? Koymayacaklar. Koymayacaklar. Belki şey yeni 52'de yaptıkları gibi şeyde koyacaklar. Hayvanat bahçesinde gidip görecek falan. Bu arada bence DC'nin şeyde çekmesi lazım. Şazam yerine Daryl H for Hero çekerdim ben mesela. Ya çok alternatif ama. O. Ama çok çok keyifli olur ya. Yani. Çok keyifli olur da çok alternatif yani onun onu bir indie film gibi çekmek lazım. Yani İn, evet indie film olarak da güzel. Şey bekliyorum ben işte aslında o yüzden Şazamın geliyor olmasından birazcık ümitliyim. Büyük faktörünü çok erkenden koyuyorlar evrenin içerisine. Yani bu ileride belki League Dark'ın ya da işte ne bileyim Doktor Fate'in daha mistik hikayelerin ve ...pahramanların evrene dahil olabileceğine dair bir e, bana olumlu bir mesaj gibi geliyor. Evet. Ki çok güzel olur eğer bir... Bu listede Justice League Dark yok mesela. Evet. Daha önce konuştuğumuzda e, o da amca, gelir var sayıyorduk yani. Evet. yani. Yani hala olmayacağına dair bir şey yok. Yok tabii. Ee, Belki Del Toro hala çalışıyordur üst, e, gizli gizli. Ama şimdi yani Pacific Rim Biz... 2 ile uğraşıyor. Yok yani pasifik iki 2 ile de uğraşıyor. Bir sürü projesi var işte. Öyle takılıyor. Boş durmuyor ki. Kahveye çağırıyorum gelmiyor. <gülüyor> yani ben Justice like League Dark isterim. Gelsin isterim. Aynen. Yani. Bir, zaten Konstantin gibi bir dizi de var. Evet. Konsepte alışacaklardır izleyiciler Zatana da görmek isterim. Zatana çok görmek istiyorum ben. Ee, Smallville'deki Zatana Zatana'yı ben çok beğenmiyorum ben de tam tersini söyleyecektim Smallville'deki Zatana bile güzeldi yani Yani birazcık daha e, güzel olabilirdi Kanınca Ben beğeniyorum o adını. Çok bodur değil mi ya o hatun Bence değil Bence 1.50 falan olsun. O oh, yok artık O dizide hiç kimse Lana'dan kısa olamaz ya yani. Bilmiyorum yani bir Zatana görmek güzel olur Swampting görmek çok güzel olur yani, Swampting çok zor ama ya Yani şey olarak belki Şu Guardians of the Galaxy bir gelsin bir grutu görelim de Şey olarak diyorum Hani Marvel'da hani sözde yapmaya çalıştığı işte e, süper kahramanlık türü değil de süper kahramanların başrolde olduğu işte alternatif e, türler evet. konseptine gidilirse bence işte Swamp Thing de öyle bir konsept içerisinde yapılabilir. Ama abi şimdi Marvel Guardians'la işte Grutum Root'u falan ya da işte Rocket Rock bize gösterebilecek. Ve bu sırıtmayacak çünkü zaten bir eğlence ve komedi Hı -hı. filmi yapıyor tamam mı? Hani e, komedi aksiyon daha çok hani. Yani Ama ben de, Swamp Thing öyle bir karakter yani anladın mı? Swamp Thing'i sanki böyle bir e, klasik monster filmi havasında bir film olarak çekip gösterebilirler. Anladın mı? Noir ne bileyim işte e, hafif bir movie tadında. Daha önce denediler korku filmi tadında olmadı. Yani ben mesela o filmi çok e, net hatırlamasam da çocukluğumdan hatırladım. İşte o neydi? Yine Swamp Thing gibi bir isim var. Swamp Man. Yine böyle şey e, bataklıklardan çıkan Swamp Thing'e benzeyen bir e, siyah beyaz film ya. Baya eski. E, şey. Ne o Monster from the Great Lagoon falan gibi bir şey. Ha. Ha. Yani. İşte o tarz birazcık hani göndermeli. Anladın mı? E, klasik canavar filmi motifinde bir... E, Swamp Thing olabilir bence. Yani Swamp Thing çok zor yani çok zor. Yani şey yapmaya kalksan, Just Sleek Dark yapmaya kalksan ve o Swamp Thing'i biraz daha gizemli bırakıp hani ucundan kıyısından göstererek filme dahil etsen okey olur. Ama başlı başına bir Swamp Thing filmi içinde çok zor yani. Yani bilmiyorum ben onu birazcık daha böyle hani Godzilla'dır, King Kong'dur gibi bir <gülüyor> film konseptinde düşünüyordum. O şekilde olabilir belki diye düşündüm. Asıl Animal Man çok zor olur. Çünkü hani öyle büyük bir gizem katabileceğim böyle e, nasıl desem bir yaratık formatında de değil çünkü adam. Ama zaten Animal Man'in eski hali de Yeni 52'deki gibi değil. Evet. Yani Animal Man'in ben bayağı bildiğin komedi <Gülüyor> hikayelerini okudum hani. Ama, zaten, ama Animal Man dediğimiz zaman artık bizim aklımıza gelen ve hoşumuza giden evet, yeni ellikteki. Çok daha dramatik, çok daha depresif olan hikaye. Ve konsepti de o kadar büyüttüler ki. Yani The Red'in içine evet. dahil etmeleri işte aslında işte e, Animal Man diyebildiğimiz adamın o Red'in e, çok çok küçük bir parçası. parçası Hatta e, şey bile değil, avatarı bile değil. Yani Kızı çıkıyor falan. Evet. Hani o olaylar bayağı hoştu. Ne, ne diyordum? Hasıl. Velhasıl. Velhasıl. hasıl budur. Ma ne Marvel lan? Marvel beni andı. Marvel beni andı nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> DC e, film listesi budur şimdilik. Dayımız Kevin Smith'in de onayıyla. 2 yılda 7 film. Evet. Yani 3 yılda 9 film gibi bir e, projeksiyon yapabiliriz. Bakalım göreceğiz. O zaman... O zaman G-Pod'u bitirelim burada. G-Pod'u bitirelim. G-ExtraCon. G-ExtraCon.